Kardeşlik sevgisi. Bu yolda ilerlemenin şartı mürşidi sevmeye bağlıdır. Mürşit sevgisinin artması için de mürşit rabıtası ve sohbeti lazımdır. Sevgi arttığı nispetle istifade de artar. İnsanın mürşide sevgisi artmıyorsa yerinde sayıyor demektir. Kardeşler, Sofilerin vekillerin birbirine küsmesi çok zararlıdır. İster vekile küssün, ister birbirine küssün fark etmez. Bu yolda Sadat-ı efendilerimiz Sofi'nin Sofi'ye darılıp küsmesini, Sofi'nin mürşidine küsmesi gibi kabul ediyorlar. Sen mürşidine küsersen mürşitten menfaat görür müsün? O zaman çok tehlikelidir. Sofi Sofi'ye ne için kızıyor? Hakkında bir söz söylemiştir, duymuştur, bir yanlış hareketi olmuştur, bir günah işlemiştir, o da yüzüne vurmuştur. Aslında bunların hepsi affedilebilecek şeylerdir. Mürit bütün bunları mürşidin hatrına affeder, geçer. Allah Teala bizi bir mürşide manevi evlat yapmış. Onların üzerimizde hatırı vardır. Mürit bu şekilde düşünürse, Sadat-ı Kiram efendilerimiz de onu çok sever. O sofinin istifadesi de çok fazla olur. Affetmek çok büyük bir şey kazanır. Onun için kardeşinin bir kusurundan dolayı ona kızıp küsme. Onu affet. Hem senin istifaden olsun, hem aranızdaki muhabbet devam etsin. İki kişi arasındaki kırgınlıkta bu yolun bir suçu yoktur. Bir mürşidin yanında, dizi dibinde buluşamayan iki kardeş arasına şeytan girerse çözüm nedir? Mürşidin dizinin dibinden ayrılmamaktır. O zaman şeytan da uzaklaşır gider. Araya kardeşliğin muhabbete girer